bu duyguyu suiistimal etmemen için sana bir kısım emir ve tekliflerden ışık tutucu şeyler vermek suretiyle bulunmuş, yoluna ışık tutmuş, sana muvazene bahşetmiştim. İçindeki bu arzu ve isteği sen yerinde kanalize edersen o ahireti isteme ve dünyada zararsız iş işleri istemem, Allah'ın rızasını isteme rıda ve rıdvana olma olmayı isteme gibi tezahür eder. Yerinde kullanmazsan seni kalp azabı içinde bırakır, ruhunu rahatsız eder ve ukrevi sevap ve hayrattan da seni mahrum bırakır. Onun içindir ki bize bu mevzuda sırat-ı müstakimi anlatan Kur'an-ı Mucizül Beyan, cennet, rıda ve Rıdvan istikametinde bizi yarışmaya davet ederken,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 işte derinleşme mevzuunda, ruhda genişleme mevzuunda, iç aydınlığına ulaşma mevzuunda, müşahede ve mürakabeye ulaşma mevzuunda, alemi gayrı, alemi şehadet gibi müşahede ediyor hale gelme mevzuunda, siz müsabaka yapınız diyor. Cennet istikametinde müsabaka yapınız diyor. Bir cennetçi insanın,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 Ashab-ı yolu Rabbim hidayet eylesin. Fahri kainat Efendimiz'in karşısına biri ikisi genç, digeri de yaşlı. Size birkaç defa arz etmiştim. Bir cemaat çıkıyor. Bunlar mürafa olmak üzere çıkıyorlar. İşlerinden gençler delikanlılara vele huzuru risalet ve nahiye koşuyor. Ve diyorlar ki ya Resûlallah, bu bizim babamızdır, bunu bilirsin, yaşlıdır, hayata ait vazifelerini yapmıştır, Nura ermiştir, kurtarıcısını bulmuştur, bundan sonra bunun cihada gitmesi düşünülmemelidir. Bunun için cihat bahis mevzu olmamalıdır. Müsaade ederlerse biz gidelim evde kalsın. Evde birinin kalması lazım. Cihatta herkes ölüm, mukadder evde birinin kalması lazım. 5-10 aile efradına bakacak, nezaret edecek birinin kalması lazım. Delikanların iştiyak içinde heyecan ve helecan içinde Efendimiz'e ulaştırdıkları şey budur. Seke seke Resul-ü Ekrem'in yanına yaklaşan ve onu çok geç tanımış, fakat çok iyi tanımış, Emr-übdice Muh radiyallahu anh, o da Resul-ü Ekrem'e yaklaşıyor ve ağlamalı bir hava içinde. Ya Resulallah şu çocukların haline bak. Bırakmıyorlar ki Allah yolunda cihad edeyim. Bırakmıyorlar ki şu eğri ayaklan, cennette doğrulmuş olarak gezme şerefini kazanayım. Resul-i Ekrem bu iki büklüm yaşlı ihtiyarın bu gönülden arzusunun önüne geçmek istemiyor. Evlatlarına işaret buyuruyor. Bırakınız babanız iştirak etsin. Gidilecek savaş gayet sak bir savaştır. Orada nice gençler doğranmıştır. Nice baba yiğitler hak ile yekzan olmuş, toprakla bir edilmiştir. emr nice i̇bn savaşa gidiyor. Bu savaşı ön saflarda iştirak edenlerdendir. Üzerine çullanan, karşı tarafın bir kısım gözü dönmüş kafirleri tarafından da ilk fırsatta yerle bir edilir, doğranır. Vallahi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Olup biten şeylerden zahiren haberi yoktur. Ama biraz sonra gözlerini meçhul bir ufka diker, etrafındaki asabına seslenir. Ben şu dakikada Emrüm-i Cemuh'u Cennetto o eyle düzelmiş gezerken görüyorum. Ashab-ı Resulullah anlar ki Emrüm-i Cemuh şehit oldum. Bir iki saat evvel huzur isalet risalet ben ahidem cihada çıkacağım diye tehalük gösteren, Ya Resulallah başka bir şey olsa oğullarımı nefsime tercih ederim ama karşıda Rabbim ve rızası olunca, karşıda cennet ve rızası olunca, mazur görün evlatlarımı nefsime tercih edemeyeceğim. وَف۪ي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ İşte bunun gibisine insanlar yarış yapsınlar. Ve aradan yıllar geçiyor duyduğunuz ayrı bir vaka. Rasul ü Ekrem aleyhissalâtu sonra yıllar geçiyor. Yaşlı bir adam, yine koltukta emeklerine dayana dayana, yüklene yüklene, cihad avazesinin Medine'nin içinde duyulduğunu duyunca, beni de ata bindirin ve bağlayın, cihada iftirak etmek istiyorum diyor. Oğulları ve torunları etraflarını sarıyorlar. Abed edeceğim, öbürler ablamacağım.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 ...bundan sonra sen evde otur da bu işe biz gidelim. Abi evladım, cennetten başka bir şey olsaydı... ...sizi nefsime tercih ederdim. Ama ölümde cennet vardır. Resul-i Ekrem İstanbul'a giden orduya ne güzel ordudur demişti... ordunun neferi olmaya mali olmayın diyordu. Atın üzerinde duracak hali yoktu. <gülüyor> Hakka doğru müsabaka yapıyordu. Rıza ile istikametinde müsabaka yapıyordum, cennete doğru gerilmiş bir yay gibiydi ve ya atılan bir ok haline gelmişti. Yaşlı insan üzerinde duracak halde değildi. Ama siz düşünün, iplerle atına rapt edilmiş bir yaşlı insan. ta Ziret-ül Arap'tan kalkacak, çölü baştan başa, Tehane'yi baştan başa kat edecek,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 eline bayrağı alıp da surlara dikileceği bekliyordu. O nasıl şeydi ki resul Ekrem o İstanbul surları önüne giden kumandana ne güzel kumandan diyor, adeta alnından öpüyordu, askerin sırtını sıvazlıyor onları teşcih ediyordu. O alnının öpülmesini, sırtının son bir kere daha sıvazlanmasını istiyordu. Bedir'de bulunmuştu ama onu bir bakıma yeterli görmüyordu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 ve nurlu kandili, İstanbul'umuzun tapusu Ebu Ayyübül Ensar Hazretlerine Ey Peygamber'in mitmandarı, Ashab-ı Resul, benden son bir arzun var mıdır? Son arzunu söyle de israf edeyim. belli ki göç var sana gidiyorsun. Şeyde gerekli olan buydu, gurbette ölmesi lazımdı, sen burada ölüyorsun ama arzunu israf etmek istiyorum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 nereye kadar götürdüyseniz oraya gömünüz. Haber vermişti, burası Be'a açılacak ve çözülecektir. Haber vermişti, İslam Levent'lerinin mağaraları, at kişnemeleri burada duyulacağını haber vermişti. Ben bu şerefe nail olamadım. Arkadan gelen mücahitlerin at kişnemelerini, kılıç şakırtılarını duymak istiyorum. Geçişte yola gömüverin benim.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 O bu hayata gözlerini kaparken bir güvercin gibi kanatlanıyor ve Resûl-ü Ekrem Vesselam'ın yanına uçuyordu. Oraya kadar gidişi manidardım, Rabbim oraya kadar götürmeden de Peygamber'in köyünde ruhunu kabzederdim. Ama onu Türk'ün diyarına gönderiyordu, onu anacak, iade edecek, fatihalarımızda kendimizden geçecek, Eshab-ı bütünüyle görmüş gibi, Aşk ve vecde kapılacak, devr-i risalet benayı göze alacağız, gözden geçireceğiz. Rabbim onu bize başlamak için o kadar mahalike katlanmaya zorlamış, o kadar meşakkatleri göğüsletmiş ve o yüzü uzun yolu ona kat ettirmiştim. Bu hayır istikametinde, sevap istikametinde, cennet-i rıda ve istikametinde bir müsabakadır.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 Gündüz namazına koştun, şu dakikada da hepinizden rahat benim. Sıcak içinde boğucu bir hava içinde bulunuyorsunuz. Yine marzi ilahe ilah arkasında bulunuyorsunuz. Yine Allah'ın rızasını tahsil istikametinde koşuyorsunuz. Rabbim bu müsabakanızı derinleştirsin, gerçeğe ulaştırsın ve semeresiyle yüzünüzü güldürsün. Kalp ateşinizi söndürsün, cennet ve rıdvanla sizi serfirat kılsın. Kadir gecesini muhtemelen geçen gece olması ihtimali vardır. Hakkımızda bayisi rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Akşam konuşan bir hatip öyle diyordu, kadirli bir peygamberin, kadirli bir kitabın, kadirli bir kıblenin, kadirli kadri yüce bir cemaatin, kadirli bir cemaatin. Allah'ın takdir ettiği bir cemaat, Rabbim takdir edip Kur'an'ı bahşettikten, takdir edip hiçbir şuamız Hazreti Muhammed'i bize bahşettikten, takdir edip gönülde vahdete ulaştırdıktan sonra iftirakla bizi derbeder etmesin. Elâ innah senel kelâmü ablâ'l-n-nızâm, felâmullâhil melikil azîzil âllâm, كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون